İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. <gülüyor> evet. Sabahtan beri pek çok dersim vardı. Aslında son bir haftadır çok yoğun geçiyor ama bugün e, doktora derslerimiz vardı arka arkaya. E, okulda kaldım tabii. Dersimize yetişebilmek için. Ben doğrusu hani eve geçmiş olsaydım derse yetişmem çok mümkün olmayacaktı. Trafik şartlarında. O yüzden e, okulda kaldım ama e, tahmin ediyordum bazı başka şeyler yapmak. Fakat o da çok mümkün olmadı. E, öyle. İnşallah e, verimli bir Ders geçireceğiz diyelim. Zannediyorum sizler de tabi yoğunsunuz. derslerinize çalışıyorsunuz. Önümüzdeki hafta artık sınavlar başlayacak. onun hazırlığı vardır diye tahmin ediyorum. Evet ben tabi mümkün olduğunca e, yanıt vermeye çalışıyorum e-maillerime. E, e Fakat e, anlaşılan o ki bunda da Geç kaldığım bazı noktalar oluyor. Bazı arkadaşlarımız birkaç defa e-mail atmışlar. Arka arkaya fikir değiştiren arkadaşlarımız var. E, o e-mailleri takip etmek biraz güçleşiyor tabii. Hangisine cevap verdiğimi ve Bepey bir e, e-mail atan arkadaşlar var. E, geri dönemediğim arkadaşlara, en azından henüz geri dönemediğim arkadaşlara Arkadaşlardan özür diliyorum ama hani bu kadar ders yoğunluğu, başka işler vesaire derken ancak e, mümkün oluyor. Yavaş yavaş e-maillerinizi görüyorum Hepinizin de tabi bazı soruları var kafasında. Dolayısıyla o e-maillere de biraz e, konsantre olmak gerekiyor. Ona göre e, sağlıklı bir cevap verebilmek adına biraz da e, şey yapmaya çalışıyorum. E, konsantre olup tek tek incelemeye çalışıyorum. O da biraz zamanı e, tabi şey yapıyor hani e, biraz fazla zaman alıyor tahmin ettiğimden ama e, sağlıksız yanlış bir şey düşünmenizden veya yanlış bir şey öğrenmenizdense yavaş yavaş öğrenmeniz veya yavaş yavaş hazırlamanız daha mantıklı oldur diye düşünüyorum tabi. O yüzden kusura bakmayın ancak gücüm yettiği ölçüde e-maillerime e yanıt vermeye çalışıyorum. Ben böyle konuşurken bir taraftan da e, e-mail almaya devam ediyorum ben. Bu da güzel bir şey tabii. Ancak onları da inşallah e, bu akşam veya yapabilirsem artık yarın e, gücüm yettiğince dediğim gibi. Allah güç kuvvet verdiği ölçüde e, cevap vermeye çalışacağım. Yok, tedirgin olmayın. 11'i aslında herhalde bir yanlış anlaşılma var. 11'inde ne kadar siz bana gönderin, ben ondan sonra size yanıt vereyim gibi ben söylediğimi düşünüyordum. Ama herhalde bazı arkadaşlar hani 11'ine kadar da yanıt alalım, ona göre şekillendirip nihai konumuzu 11'inde muhakkak belirlememiz gerekiyor gibi düşünmüşüm. O yüzden birkaç tane arka arkaya e-mail aldım. Ancak dediğim gibi hani... E, iş yoğunluğu, e, yapılacak işler akademik çalışmalar idari işler vesaire derken ancak böyle yavaş yavaş cevap veriyor e, cevap verebiliyorum endişelenecek bir şey yok ben e-maillere cevap veriyorum ama hani e, bu biraz vakit alıyor tabii sınıfın sayısıyla da alakalı olduğundan dolayı. Merak etmeyin o e bana ulaşıyor. Arka arkaya tekrar gönderdiğinizde daha da büyük problem oluyor. E, o zaman hangisinin ilk e-mail hangisinin sonu olduğunu ben anlayamıyorum. E, böyle hepsine tekrar bakmam gerekiyor. Acaba hani başından sonuna kadar e, yani sonradan tekrar bir e-mail gönderilmiş mi diye o süreci daha da zorlaştırıyor. O yüzden e, kafanızda şekillendirdikten sonra bir e-mail gönderin. Benim 11'e kadar, 11'ine kadar... Birilerinin deneyim sizin kafanızdaki konuyu öğrenmekte ama konu kuşkusuz zaman içerisinde şekillenip en son ödev teslim tarihimizde zaten finallerden önce olacak. Dolayısıyla endişelenecek bir şey yok. Ben hani dediğim gibi süreç içerisinde cevap veriyorum. Ha, merak etmeyin iki hafta sonra cevap vermeyeceğim ama bir iki günlük gecikmeler kuşkusuz olacak. E, o da anlay onu da anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Yok şaba Bey. E, stres yapmayın kendinizi, Stres yapacak bir şey yok. Yani e, hepimiz hatalar yapıyoruz. Ben hata yapıyorum. Hocalarımız hatalar yapıyorlar. Bu çok normal bir şey. Biz bir sürecin içerisindeyiz. Öğrenme sürecinin içerisindeyiz. E, dolayısıyla rahat olun. Rahat olun. Burada size göstermeye çalıştığımız şey, bir akademik çalışma nasıl yapılır, bunun temellerini atmış olmanız bile sizin için yeterli olacaktır. O yüzden endişelenecek hiçbir şey yok. Bazı arkadaşlarımızdan e-mail'ler alıyorum ben, ee, yoğunluklarından bahsediyorlar, şöyle de yapabilirim, böyle de yapabilirim diye. Ee, yani... Merak etmeyin. Sizin bir süreçte olduğunuzu biz kabul ediyoruz zaten. Dediğimiz dediğim gibi biz de bir süreç içerisindeyiz. O yüzden önemli olan kendinizi geliştirmek. Bu süreç içerisinde öğrenebileceğimiz şeylerle beraber ilerleyen zamanlarda yapacağımız çalışmalara altyapı oluşturmak. O yüzden endişeleneceğiniz, korkacağınız hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Hani bu program içerisinde de bu dersimiz içerisinde de sizden çok ee, ne diyelim hani e, çok spesifik bir konu çalışmanızı veya bilimsel hayata yeni bir e, paradigma eklemenizi beklemiyoruz yapabilirsiniz kuşkusuz hepinizin böyle bir yönünün olduğunu biliyorum ben eminim Hani çalıştığınız zaman çok farklı perspektifler kazandıracaksınız fakat onunla beraber bu çalışma daha çok, ee, biçimsel anlamda bir akademik çalışmayı nasıl yapacağınızı bir çalışmaya nasıl başlayacağınızı hangi adımlardan yola çıkarak ne nasıl başlayabileceğinizi göstermek amacı taşıyor o yüzden hiçbirinizden panikleyecek bir şey yok konu seçimlerinize ben şu baktım cevaplayabildiğim kadarını da cevapladım ee, çok güzel konular seçiyorsunuz hani belki biraz rötuş atmak gerekiyor ben dediğim gibi hani gücüm yettiğince bunlara yadıt vermeye çalışıyorum. Hani şu açıdan da düşünmeye çalışın diyorum. Mesela en çok benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi pek çok başlıkta günümüz ifadesi var. Daha önceki dersimizde de biz bunun aslında üzerinde durduk. Günümüz aslında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Mümkün olduğunca spesifik olmaya çalışın. Yani çünkü bugün Tanımladığımız günümüz 20 sene sonra çok farklı bir günümüz olacak. O yüzden biraz daha spesifik davranmaya çalışın. İşte 20. yüzyılda, 21. yüzyılda gibi ibareler kullanmaya çalışın. Bu biraz daha somutlaştırmanızı sağlayacak çalışmayı. Çünkü konularınızı seçtikten sonra önemli bir soruya cevap bulmanız gerekiyor. O da ben bu soruyu nasıl işlerim? Yani ben bu konuyu seçtim, bu problem sorusunu yerleştirdim. Ama şimdi benim hangi metodolojiyle bu konuyu çalışabilirim sorusunu yönlendirmemiz gerekiyor. O yüzden hani ben birkaç yani derste zannediyorum dile getirdim çünkü sürekli bundan bahsediyorum. Konularınızı seçerken en önemli hususlardan bir tanesi. E, aklımızda bulundurmamız gereken en önemli hususlardan bir tanesi sorunun yapılabilirliği. O kadar güzel konular var ki e, hepimizin çalışmak istediği karşımıza çıkan sosyal, e, yani sosyal hayatının içerisinde pek çok de, değişimle karşılaşıyoruz. Giderek hani e, toplumumuzun yapısı değişiyor bu konular e, yeni konular ortaya çıkartıyor. Mesela hani e, teknoloji değişiyor sosyal medya örneğin çok farklı konularla karşılaşmamıza neden oluyor. Bu çok güzel bir gelişme ama bazı konular oluyor ki çok soyut, soyut konular bunları çalışmak çok mümkün değil. O yüzden e, konularımızı seçenken rica ediyorum sizden. Ben bu konuyu nasıl çalışırım? Acaba ben bu konuyu incelerken hangi yöntemlere başvurabilirim? Bu soruyu da sormaya çalışın. O yüzden çok yüzeysel veya hani çok soyut konular üzerinde durmaya, e, durmak yerine küçük, kısıtlı Belirli alanlarla, e, ne diyeyim, belirli alanlarla sınırlandırılmış ama yapılabilir. Kısa suç, çünkü çok fazla da bir vaktiniz yok aslında. 5 haftalık, 6 haftalık bir süreciniz var. Ve bu süreç içerisinde biz sürekli anlatmaya devam edeceğiz. Ve kafanız karışacak. Diyeceksiniz ki işte biz 10. haftada nicel yöntemlerle karşılaştık. Şimdi biz bunu nasıl uygularız? Gibi mesela bazı şikayetler gelecek tahmin ediyorum. Ama şu anda bizim yapmaya çalıştığımız şey bu değil. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey, bakın böyle metotlar da var, önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarda bunları da göz önünde bulunduğum. Dolayısıyla bizim şu anda sizden talep ettiğimiz, en azından ben kendi dersim adına söyleyeyim, benim dersimde talep ettiğim şey sürekli üzerine vurguladığım tutarlı ve sistemli bir çalışma ortaya koyabilmemiz Sınırlı olsun, kısıtlı olsun ama yapılabilir bir çalışma olsun. İleride onu farklı şekillerde değerlendirmeniz mümkün olur eminim. Ama yeter ki problem sorusunu nasıl belirliyoruz, hangi yöntemleri seçmek daha mantıklı oluyor e, olacaktır? Bu sorulara cevap bulalım bu süreç içerisinde. Dolayısıyla hani tekrar ediyorum, hiç panikleyecek bir şeyiniz yok. O i̇nternet üzerinden gönderdiğiniz e onu görüyorum ben. Nasıl yapacağız bunu, nasıl edeceğiz gibi bir takım şeyler var. Ee, endişelenecek bir şey yok merak etmeyi. Görmeye çalıştığımız şey sizin bir araştırma konusunu ele alabilecek, o çerçeveyi çizebilecek e, fikir bazında en azından altyapıyı oluşturmanız. O yüzden hani yaptığınız çalışmalarda belki birincil kaynaklara ulaşamayacaksınız. Ama bununla beraber dipnot vermeniz, bununla beraber hani bir kaynak nasıl, kaynağı nasıl referanslı bulunduğunuzu göstermeniz gerekecek. Onun dışında ama hani içerikle ilgili çok da böyle ciddi bir değerlendirmeye gitmeyeceğiz. Evet. Yavaş yavaş sorular geliyor özellikle. Bence şöyle sorularımıza, acil sorularımıza biraz cevap bulmaya çalışalım. Ondan sonra çünkü demiştik artık nicel ve nitel araştırmaların birbirlerinden farklılaştıkları noktalara biraz temas edelim demiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun üzerine Nuralım. Şimdi Osman Said Bey e, hipotez ortaya koyamadım diyor. E, acaba konunuzu bana hatırlatabilir miydiniz? Sizin isminizi ben hatırlıyorum. Şuralarda bir yerde bir taraftan da e-maillerime bakıyorum. Evet. Evet, şimdi de görüyorum. İslam usulünde örf delilinin bağlayıcılığı konusu. Doğru mudur? Evet. O zaman şöyle çok kısa bir şekilde e, hipotezin ne olduğunu tekrar bir hatırlamaya çalışalım. Ondan sonra siz artık hipotezlerinizi yazın. Ben onun üzerinden düzenleme yapayım. Sizin e zaten bugün göndermişsiniz e-mail. Ona ben henüz yanıt verememişim. Şimdi hipotez dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Yok hayır. Hipotez ve varsayımlarımız birbirimizden farklıydı. Hatırlayacaksınız. Şimdi varsayım dediğimiz şey ön kabuldu. Bu doğru. Yani bir dedik ya hani çalışmaya başladığımız zaman kabul ettiğimiz önermeler bizim varsayımlarımızda biz bunlara çeşitli de örnekler verdik şimdi mesela tekrar edelim Dil eğitiminde çok şimdi varsayımlarımızın çok genel hipotez demiyorum arkadaşlar varsayımlarımızın çok genel olması gerekiyordu hatırlayacaksınız dil eğitim ile ilgili bir çalışma yapıyorsanız temel varsayımınız insanların, eğitilebilir olduğudur değil mi? İnsanların mesela din eğitiminde veya din şöyle diyelim, e din kültürü ahlak bilgisi dersiyle ilgili bir çalışma yaptınız. Mesela din kültürü ahlak bilgisi dersinin, e dersi öğretmenlerinin yeterliliğinden bahsettiniz veya din kültürü ahlak bilgisi dersinin içeriğinin uygulanmasından uygulanması ile ilgili veya kullanı, diyelim din, kültür, ahlak bilgisi dersinde kullanılan öğretim yöntemleriyle ilgili bir çalışma yapmak istediniz. Şimdi böyle bir çalışma yaptığınız zaman sizin temel varsayımınız nedir? Din, kültür, ahlak bilgisi dersi ilk öğretim müfredatında diyelim zorunlu derslerden bir tanesidir. Bakın temel olarak kabul ettiğiniz şey varsayımımız bu. Bunu kabul ediyoruz. Böyle başlıyoruz. Hipotez dediğimiz şey ise çalışma içerisinde sorguladığımız şeydir. Yani biz neyi kanıtlamaya çalışıyoruz veya neyin üzerinden konuyu tartışıyoruz bunu ele almaya çalışırız. Hipotezde. Çok basit bir örnek vereceğim. Şimdi geçtiğimiz derste biraz da konumuz bugünkü konumuzla da ilişkili olsun diye. Geleştiğimiz de zannediyorum bahsetmiştik. Şimdi e, dindarlık konusundan mesela geçtiğimiz derste de zannediyorum ders e, üzerine durmuştuk. Mesela dindarlıkla ilgili pek çok çalışma yapılıyor bugün bugünlerde. E, İlahiyat fakültesi öğrencilerinin dindarlık oranı veya dindarlığı üzerine, dindarlık algısı diyelim, üzerine bir çalışma yapmak istediniz. Sizin temel çalışmanız bu. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin dindarlık veya dindarlık algısı. Şimdi, sizin varsayımınız, İlahiyat Fakültesi öğrencileri dindardır. Bunu kabul ediyorsunuz. Bundan hareketle, Dindarlık oranlarını ölçmeye çalışıyorsunuz. Fakat hipoteziniz bu noktada nasıl şekilleniyor? Diyorsunuz ki mesela cinsiyetler arasında kız öğrencilerle erkek öğrencilerin dindarlık oranlarını karşılaştıracaksınız. Şimdi siz buradan cinsiyetin, cinsiyet faktörünün dindarlık algısı üzerindeki etkisini ölçüyorsunuz. Ve sizin hipoteziniz şu oluyor: cinsiyet, dindarlık algısının şekillenmesinde etkilidir. Sizin yaptığınız çalışmanın sonucunda etkili olup olmadığını göreceksiniz. Değil mi? Şimdi kavramların hangi mesela kavramla alakalı olduğunu şey yapalım. Bir tane mesela şey vardı. Soru vardı. Kur'an'da e, salat kavramı vardı. Zannediyorum. Misar kavramı vardı. Böyle cihat kavramı mesela. Şimdi buradaki temel varsayımınız sizin ne? Mesela cihat kavramı diyelim Diler Hanım. E, temel varsayımınız ne? Kur'an'da cihat kavramından bahsedilmektedir. Değil mi? Kur'an'da cihat kavramına yer verilmektedir. Bu sizin temel varsayınız bunun üzerine. Siz bunu tartışmıyorsunuz çünkü. Cihat kavramı vardır diyorsunuz. Değil mi? Buradan hareketle konuyu ele alıyorsunuz. Diyorsunuz ki Kur'an far, Kur farklı kavramlar üzerine duran bir metindir. Ve bu kavramlardan bir tanesi cihattır. Siz buradan yola çıkıyorsunuz. Hipoteziniz cihat kavramının nasıl ele alındığını Tartışacak değil mi? Şimdi siz çalışmanız esnasında betimleyici bir çalışma yapacaksınız. Nasıl bir e, mesela ne çıkarmayı düşünüyorsunuz? Yani kafanızda tasarlamışsınızdır. Sonucunda nasıl bir şey karşınıza çıkmasını bekliyorsunuz? Şimdi hipotezde Biraz daha spesifik olmanız gerekiyor. Cihadın çeşitlerinden bahsediyorsunuz mesela. Cihadın çeşitlerinden bahsederken hangi başlıklar var aklınızda? İlmi cihat mesela. İlim yoluyla cihat mesela diyelim değil mi? O zaman siz bunun Kur'an'da bahsedilip bahsedilmediğini tartışacaksınız. Bakın burada bir soru oluşuyor. O zaman sizin hipoteziniz Kur'an'da İlim yoluyla, yani malla da olabilir, canla da olabilir, İlim yoluyla cihat konusu işlenmektedir. Bakın sizin hipoteziniz var artık. Siz bunu sorguluyorsunuz çünkü. Gerçekte var mı, yok mu? Hipotez dediğimiz şey bu. Yaptığımız çalışmada bizim sorguladığımız şey... Bunu zaten zaman içerisinde göndermeniz gerekecek. Merak etmeyin. Konu gönderdiniz. Yani muhtemel hipotezleri oluşturup göndermeniz tabii ki tercihan daha daha iyi olur ama arkadaşlarınızın çok arkadaşlarınızdan ben çok nadir olarak böyle bir geri dönüş aldım. Onu da gönderirseniz onu da incelerim ama kuşkusuz şeyinizi nelerdir? Ödevinizi teslim etmeden Teslim ettiğiniz son formatında varsayımlarınız ve hipoteziniz olmalı. Onları bana gönderirseniz ben onları inceler, ona göre düzeltir, geri dönüş yaparım size. Ama dediğim gibi hani geri dönüşü yarım saatte yapamam belki, bir gün iki gün sürer. Ama hani mümkün olan en kısa süre içerisinde kontrol edip size geri dönüş yaparım. Şimdi anladık mı? Yani hani varsayım ve hipotez arasındaki farkı anladık. Hipotez zannediyorum. Hipotez Çalışmada sorguladığımız şey aslında var mı yok mu? Veya işte dedi ki değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlama bu bir önerme. Hipotez soru değildir. Bir soruyla oluşturulmaz. Hipotez bir önermedir. Çünkü çalışma esnasında ne yaparsınız bu hipotezin doğru olup olmadığını ortaya koymaya çalışırsınız Nicel araştırmalarda biraz daha kolay bir şekilde ortaya koyuyorsunuz kuşkusuz. Çünkü değişkenleriniz elinizde. Ama teorik çalışmalarda özellikle daha böyle ucu biraz daha açık belki bir takım öne, e, hipotezler ortaya koymak zorunda kalıyorsunuz ama temel olarak çalışmana aslında sorguladığınız şey varsayım ise çok farklı bir çalışmaya başladığınız zaman kabul ettikleriniz. Mesela cihatla ilgili Cihat kavramı eğer siz e, Kur'an'da cihat kavramının var olup olmadığını tartışıyorsanız. Çünkü her soru problemimiz, her sorumuz aslında bizim e, hipotezimizi de varsayımızımızı da etkiliyor. Şimdi eğer siz bunu sorguluyorsanız Kur'an'da cihat kavramından bahsedilmektedir. Sizin temel hipoteziniz odur. O zaman varsayımınız değişir. Kur'an'da, Kur'an farklı kavramlar üzerinde duran farklı kavramları Lardan bahseden bir metindir, kutsal bir metindir gibi bir varsayımla yola çıkarsınız. Ha, ama cihadın çeşitlerini, Kur'an'da bahsedilen cihadın çeşitlerini sorguluyorsanız burada söyleyeceğiniz şey şu, Kur'an'da, Kur'an'da bahsedilen kavramlardan bir tanesi cihattır veya cihad Kur'an'da bahsedilen bir kavramdır. Ancak hipoteziniz bu noktada cihadın çeşitleri üzerinden şekillenir. Zannediyorum biraz daha açık bir şekilde kafanıza da şekillendi. Başka sormak istediğimiz bir şey var mı? Konularla ilgili dediğim gibi hani yani şu konu olacak mı, bu konu olacak mı gibi sorulardan ziyade isterseniz burada hani ee daha farklı şeylerden bahsedelim. Mesela dersin işleyişiyle ilgili vesaire bir probleminiz varsa veya yönetmelikte diye diyorum ya ben size sürekli hani İstanbul Üniversitesi'nin tezi yazımı yönergesi yönetmenliği bizim için esası hani orada algılayamadığınız, Hani yanlış anlama korkusu taşıdığınız bir husus varsa onu tartışalım ama onun dışında hani konularla veya varsayımlarla artık hipotezle ilgili hani onları çok tartıştık çünkü hususları şey yapalım e emailler üzerinden konuşalım Evet arkadaşlar, yoksa yavaş yavaş zaten çok kısıtlı bir süremiz var. Bu süreyi mümkün olduğunca ben e, aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bir arkadaşımız bir şey yazıyordu, eğer yazmıyorsa keçiklik değiştirici zannediyorum. Biz artık yavaş yavaş konumuza girelim. Geçmiş altınızda bahsetmiştim zannediyorum. Biraz nice ve nitel araştırmalar arasındaki farklardan bahsedeceğiz demiştim. Şimdi çalışmalar şimdi artık e onun cevap onu yazmaya çalışıyorum. Geri dönüşlerde onun üzerine çünkü bazı arkadaşlarımız soruyorlar. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor diye. Kuşkusuz haklı bir yerinde bir soru bu. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Şimdi biz artık problem konumuzu tespit ettik. Sorumuzu ortaya koyduk. ve sayılarımız, hipotezlerimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Artık biz bir yola çıkıyoruz. Hatta geçtiğimiz haftada bir çalışmanın kaç tane bölümü olur, hangi konular nerede incelenir bundan bahsettik. Ee, ve en önemli sorulardan bir tanesine geldik. Artık e, ne yapacağımızı biliyoruz. Amacımızın ne olduğunu biliyoruz. Ne amaçla çalışmayı yaptığımızı biliyoruz. Yola çıktığımız hususları biliyoruz ve artık şu soruyu soruyoruz. Biz bu çalışmayı nasıl yaparız? Tekrar ediyorum. Amacımızı koyduk ortaya. Evet yapılabilir. Sınırlılıklarını yavaş yavaş kafamızda oluşturmaya başladık. İşte bir kavram çalıştık. Kur'an eksenimden çalıştık veya işte e, ne dedik mesela din hizmetleriyle ilgili bazı e, konular vardı. İşte din hizmetleri alanında yapmayı düşünüyorumdu. E, düşünüyorum diye bir taslak çıkarttık. İşte bazı arkadaşlarımız Kur'an kursları ile ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz diye yazdılar. On, hani e, bazıları liselerle ilgili lisedeki dineetim uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz dediler. Onları yavaş yavaş kafamızda oluşturduk. Yani bir sınırlama, bir sınıf artık bir e, şey yaptık. Kapsamıyla ilgili bir e, belirleme yaptık yavaş yavaş. Fakat bununla beraber ee, artık şu soruyu sormaya başladık. Biz bunu nasıl yapacağız? Hangi noktadan hareketle nasıl e, acaba inceleyeceğiz? Bunu yavaş yavaş sormaya başladık. Yani bizim daha e, farklı bir şekilde ifade etmemiz gerekirse bizim bu konuyu incelemede takip edeceğimiz metot ne olacak sorusunu sormaya başladık. Tabi bunu yaparken birden farklı e, karşımıza en basit e, bilimsel araştırma teknikleri kitabı ki basit bir bilimsel araştırma teknikleri kitabı yok zannediyorum ama temel bir e, bilimsel araştırma teknikleri kitabı ortaya e, karşımıza çıktığı zaman içeriyle baktığımız zaman pek çok farklı e, yöntemin olduğunu görmüşüzdür. Duyuyorum. Ben tavsiye ediyorum sürekli bir bilimsel araştırma tekniği kitabı alın. Hani ben isim vermeyeceğim ama zaten içerikleri birbirlerine çok yakın. Onlardan hareketle en azından kafanızda şekillendirin diyorum. Zannediyorum bir kısmınızda şimdiye kadar almıştır. İçerisine baktığımız zaman e, pek çok farklı e, yöntemle. Farklı e, desenle, farklı tasarımla karşılaşmanız gerekiyor. Zannediyorum bununla da karşılaştık. İşte bir taraftan baktığımız zaman deneysel e, metot dediğimiz veya deneysel yöntem, tasarım dediğimiz bir e, tasarımla karşılaşmış olmamız gerekiyor. Bir taraftan baktığımız zaman örnek olay diye bir şey var. Örnek olay yöntemi dediğimiz, örnek olay çalışması dediğimiz, hatta bazı yerlerde durum çalışması dediğimiz bir çalışmayla karşılaşmamız Gerekiyor. Bu en, e, en temel kitaplarda bahsedilen yöndemler, e, tasarımlardan e, örnekler vermeye çalışıyorum size. Mesela etnografya çalışması diye bir çalışma var. Bunlarla karşılaşmamız gerekiyor. Muhtemelen kafamıza da yavaş yavaş şu soru ortaya çıkıyor. Acaba bunlar neler? Bunlar birbirlerinden nasıl ayrılabilir? Ben çalışmamda acaba bunların hangi birine, e, hangisine yer vermeliyim? Bu bir. İkincisi... Gene çalışmalara baktığımız zaman farklı yöntemlerle de karşılaşıyoruz. Şimdi gözlem diye bir yöntem var. E, anket diye bir yöntem var. Onun dışında ne var? Mesela katılımcı gözlem diye bir şey var. Acaba bu ne demek? Zaten kafamız bu konularda yavaş yavaş e, meşgul olmaya başlıyor. Acaba bunlardan hangisini seçmeye çalışacağız? Acaba bunlardan hangisini seçersek çalışmamız daha başarılı olacak sorusunun cevabını artık bu dersimizin ilerleyen aşamalarında bulmaya çalışacağız beraber bir e, beraber. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Her çalışma yapısı itibariyle, amacı itibariyle birbirinden farklı yöntemler izler. Şimdi siz bir alan araştırması yapıyorsanız, siz bir okula gidip, veya bir Kur'an kursuna gidip diyelim. hani ben din eğitimi alanında çalıştığım için belki o alana daha yakın örnekler veriyorum ne yazık ki. Mesela bir e, din eğitimi, e, şey, e, din kültürü ahlak bilgisi dersi üzerine veya Kur'an kurslarındaki eğitim üzerine çalışmak istiyorsanız, yani bir alan araştırması yapmak istiyorsanız karşınızda ki grup, aslında çalışmak istediğiniz konu ve seçtiğiniz grup, üzerine çalışmak istediğiniz grup sizin yönteminizi belirleyecek. Aynı şekilde sizin bu çalışma içerisindeki amacınız, eğer Kur'an kurslarındaki okutulan müfredatın öğrenci tarafından algılanması üzerine çalışıyorsanız, siz diyeceksiniz ki ben temel bazı Kur'an kursu, şimdi hepsi üzerine çalışmanız mümkün olmayacak kuşkusuz Türkiye'de. Yüzlerce binlerce Kur'an kursu var. Şimdi bunların hepsi üzerine çalışmanız mümkün olmayacak. Ama diyeceksiniz ki ben Kur'an kursu öğrencileriyle tek tek çalışıp bir örneklem seçip, kuşkusuz bu gruptan grubu yansıtan bir örneklem seçip, bu örneklem üzerinden onların Müfredatı nasıl algıladıklarını tartışacağım. Bunu yapmak için alana inmeniz gerekecek. Şimdi evinizde oturup ha Kur'an kursu öğrencileri muhakkak böyle düşünüyorlardır demeniz mümkün değil değil mi? Dolayısıyla ne yapmanız gerekecek? Alana çıkmanız, onlarla birebir çalışmanız, mümkün olduğu ölçekte birebir çalışmanız gerekecek. Ancak diyeceksiniz ki bu noktada benim istediğim şey öğrenmek istediğim şey farklı Kur'an kurslarındaki Öğrenciler acaba müfedatı nasıl algılıyorlar? Ben bir karşılaştırmaya gitmek istiyorum diyeceksiniz mesela. Bu sefer ne yapmanız gerekecek? Ona uygun iki tane Kur'an kursu örneği seçmeniz gerekecek. En azından, en az iki tane. Belki daha fazlasını karşılaştırmak isteyeceksiniz. Dolayısıyla fiili olarak oraya gitmeniz gerekecek. Bundan sonra mesela şöyle bir soruyla karşılaşacaksınız. E, ben bu kişilerin fikirlerini nasıl öğreneceğim? Belki diyeceksiniz ki, Hani ders yapıldıktan sonra bunlarla bir anket çalışması yapalım. O ankete verecekleri yanıt benim çalış, yaptığım çalışmana veri olsun. Çünkü çalışma neydi? Kanıtlanabilir bir şey olmalıydı, değil mi? Hani siz bir hipotez kuruyorsunuz ve bunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ne olacak o halde? Anket bir anket formu hazırlayacaksınız. Anket formu ne çeşitli soruların konuyla konuya ilişki soruların Çoktan seçmeli bir şekilde yanıtlanabileceği bir metin oluşturmak. Bu metni alıp onlara uygulayacaksınız. Buradan hemen başka bir soru günlere gelecek. E tamam ben bunu uyguladım ama ben bunu nasıl yorumlayacağım? Şimdi o noktada da şunu sorgulamaya başlayacaksınız. Acaba verdikleri yanıtları çoktan seçmeli olarak mı alsam yoksa açık uçlu mu bıraksam? Yani ben onların her şeyi tanımlamaz. Bakın bu önemli bir soru. Ben bir, bakın burada tabii bir soruna ne kadar fazla da soru çıktığını görüyorsunuz. Ben öğrencilerin, Kur'an kursu öğrencilerinin o derste edindikleri şeyleri bana anlatmalarını mı isteyeceğim? Yoksa benim sorduğum sorulardan hareketle araştırdığım yanıtlara... Yanıtlılar konusundaki fikirlerini mi öğrenmek isteyeceğim? Bakın ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Birinde karşınızdakine özgür bırakıyorsunuz. Kendi ifadeleriyle anlatmasını istiyorsunuz. Bir diğerinde ise siz standardı belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela müfredatta aşağıdaki hususlardan hangilerine değinirdi? Veya bugünkü dersinizde aşağıdaki hususlardan hangisine değinirdi? Ve onların seçmesini istiyorsunuz. Ve bunun üzerinden değerlenme yapıyorsunuz. Ama bir diğerinde ise karşınızdakinin açıklamasını talep ediyorsunuz. O açıkladığı metin üzerinden yorumlar yapıyorsunuz. Şimdi aslında bu ikisi, bakın aynı konuyu seçtiniz, aynı ortamda çalıştınız, örnekleminiz belki aynı. Eğer açık uçlu soruyorsanız sorunuzu belki katılımcı sayısını azaltmanız gerekecek o durumda. Çünkü çalışmak biraz daha rahat olsun diye. Anket soruyorsanız daha geniş bir ortamda, yani daha geniş bir e, grupla çalışmanız mümkün olacak. Fakat yine tekrar diyorum. Aynı ortamda, aynı kişilerle, aynı şekilde yapıyorsunuz fakat birbirinden farklı iki tane araştırma yapıyorsunuz. Şimdi bu ikisi de Birinde dedi ki hani onların tanımlamasını istediğiniz bir araştırma. Birinde ise sizin tanımladığınız sorulara verecekleri yanıt. Şimdi aslında birbiriyle çok paralel gibi görünüyor ama ikisi aslında bakış açısı açısın, bakış açıları anlamında birbirinden çok farklı konular. Şimdi dolayısıyla e, acaba bunlardan hangisini seçeceksiniz? Biraz karışık gibi geldiğini e, tahmin ediyorum size ama aslında sistematik düşünmeye başladığınız zaman birbirini takip eden sorular bunlar. Ne dedik? En başında dedik biz bir bir çalışma amacı belirledik, bir çalışma konumuz var bizim, bizim uygulayacağımız alan belirli, ne üzerine çalışmak istediğimiz belirli, hangi grupla çalışacağımızı kafamızda tarttık ve biz onlar üzerine çalışmaya başladık. Fakat bundan sonra şu soruyu sorduk: Biz bunların fikirlerini ve bu çalışacağımız denek diyoruz tabi çalışacağımız katılımcı veya katılımcıların fikirlerini nasıl alacağız? Acaba açık uçlu mu sorularla alacağız yoksa kapalı bir takım çoktan seçme sorularla mı alacağız? Bakın görüyorsunuz birbirini Takip eden, izleyen bir takım sorular var. Fakat bu sorular bize metodolojiyi nasıl kuracağımız açısından ipuçları veren sorular. Ve bu metodoloji bölümünün yani çalışmayı nasıl yürüteceğiniz, çalışma içerisinde hipotezinizi kanıtlayacağınız veya hipotezinizi reddedeceğiniz verileri nasıl toplayacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Çalışmanın tutarlılığı zaten buradan hareketle tespit edilebiliyor. Metodoloji işte aslında bu yolu size gösteren harita. Bunun bilmiyorum hani kafanızda biraz canlandı mı? Şu anda belki canlanmamış olabilir ama e, sormak istediğiniz bir şey varsa e, o soruyu alalım. Ondan sonra çünkü Şimdi biz normalde metodolojide takip ettiğimiz bu tasarımları iki metot üzerinden konuşuyoruz. Nicel metotlar, nitel metotlar. Yani nicel araştırmalar ve nitel araştırmalar. Bu ikisi arasındaki farkı tam biraz bahsedeceğim. Ona göre hangisini seçmek istediğiniz üzerinde durabilirsiniz. Durabi, yani hangisini seçmek istediğinize karar verebilirsiniz. Tekrar ediyorum. metodoloji dediğim şey aslında e, yolu, yol haritamız bizim ve olmazsa olmazımız çalışmamız adına. Galiba her şey çok net bir şekilde anlaşıldı. Ben bile arada böyle hani biraz kafam karıştı gibi oldu ama anladığım kadarıyla siz çok net bir şekilde algıladığınız herhangi bir problem yok. İnşallah kendim yani hani e, salkı bir şekilde açıklayabilmişimdir. Ha dedim ki o bir girişte. Evet bazı arkadaşlarımız yazıyorlar. Geri dön. tabi çok önemli bu noktada. Böylelikle ne kadar e, açıklayabildiğimi anlamış oluyorum ben de. Ha a, yani yorumlamalar daha sonra. Yorumlamalar verilen. Size verilen yanıtların yanıtlar üzerinden yapılıyor. Genellikle bazı istatistik program şeyler programları üzerinden çalışıyoruz. Anket sorularını yorumlayabilmek açısından sayısallaştırıyoruz anket sorularını. Onun üzerinden verilen yanıtların sıklık oranlarını mesela ölçürüz. Diyoruz yani çok basit bir şekilde cevap vereyim. Mesela 100 kişi anket uyguladınız siz Tuğba Hanım değil mi? 100 kişiye uyguladığınız ankette mesela birinci sorunuz işte genellikle deskriptif sorularla başlanır. Yani demografik durumu tartmaya çalıştığınız, öğrenmeye çalıştığınız sorularla mesela. E, başlanır. cinsiyetini sorarsınız mesela katılımcının. İşte kadın, erkek. Eğitim durumunu sorarsınız. E, lisans mezunu, yüksek lisans mezunu, ilk, ilk öğretim mezunu, orta öğretim mezunu. Bununla beraber e, öğrenmek istediğiniz bilgileri sormaya başlarsınız arkasından değişken bağımsız değişkenlerinizi verdikten sonra. Sonra ne yaparsınız? Bunları bir araya getirirsiniz. Mesela frekanslarını ölçebilirsiniz acaba 100 kişiden kaç tanesi aynı soruya aynı yanıtı verdi? Buna göre bir şey yaparsınız. Yanıt oluşturmaya çalış, Bir yorum oluşturmaya çalışırsınız. Dersiniz ki, şöyle işte mesela e, neyi sorarsınız? E, bana bir soru mesela söyleyin. Onun üzerinden veya ben kendi soruları ya da daha önce hazırladığım sorulardan bir örnek vereyim. Mesela işte ben doktora çalışmamda e, medya üzerine çalıştım. Ve Katılımcıların hangi hangi programları seyrettiğini sorguladım. Dedim ki televizyonda aşağıdaki programlardan hangisini izliyorsunuz? Bir şey yaptım nedenir? Bir dedim belgeseller, iki diziler, üç sinemalar, dört e, haber programları ve böyle yazdım. Şimdi katılımcılardan yüz tane katılımcı var. Bunlardan bir bölümü belgeselleri işaretledi, bir bölümü haber programlarını işaretledi gibi. Değil mi? Bana bu sonuçlar geldi. Ben bu verileri birbirleri birleştirmek istedim. Dedim ki. Acaba katılımcıların kaç tanesi belgesel izliyor? Ve şöyle bir şey çıktı. 100 kişiden 10 tanesinin belgesel seyrettiği, tabii sıklıklarını falan da sordum. Hani çok basit olsun diye ben size söylüyorum şu anda. 100 tanesinden 10 tanesi belgesel izlediğini söyleme. 100 tanesinden 50 tanesi haber programı izlediğini söyleme. Ama 100 tanesinden 90 tanesi dizi izlediğini, yerli dizi veya yabancı dizi izlediğini söyledi. Şimdi ben buradan bir yorum çıkartacağım. Diyeceğim ki yaptığım araştırmana seçtiğim örneklemdeki 100 kişiden 90 tanesi dizi izlediğini söyledi. Demek ki dizi izleme oranı diğer programları izleme oranından daha fazla. Çok basit bir yorum. Şimdi bunu ilişkilendirebilirsiniz. Cinsiyeti de sormuştunuz ya. 100 katılımcıdan 80 tanesi bayan mesela. Şimdi istatistik programlarında verilen yanıtları birbiriyle karşılaştırabiliyorsunuz. Çapraz tablolar oluşturabiliyorsunuz. Mesela kadınlardan... 70 tanesi diyelim. 80 kadınınız vardı. Kadın e, bayan katılımcınız vardı. 70 tanesi dizi izlediğini söyledi. Ama erkek katılımcılardan diyelim 5 tanesi dizi izlediğini söyledi. Şimdi siz bunu çapraz tablosunu kurduğunuz zaman istatistik programında bunu karşınıza alıp görebiliyorsunuz. Ve böylelikle diyorsunuz ki katılımcılar arasından %80'e daha doğrusu bayan katılımcıların %80'i dizi izlerken erkek katılımcıların sadece %5'i veya %3'ü artık neyse dizi izlediklerini söylediler. Dolayısıyla şimdi bu grupla çalıştığım grupta dizi izleme oranı kadınlar arasında daha fazladır. Böyle bir yorum yapıyorsunuz. Bundan sonra da artık sizin kurduğunuz probleme göre... O da yorumlamaya devam ediyorsunuz gibi. Alan araştırmasına ama. yani bunun bütün araştırmaları uygulamanız kuşkusuz mümkün değil. Fakat alan araştırmasında böyle bir yoruma gitmeniz mümkün. Sayısallaştırıyorsunuz çünkü siz nicel bir araştırma yapıyorsunuz artık. Şimdi diğer şeylere bakalım. Bilimsel araştırma teknik, Bazı bilimsel araştırma teknik kitaplarında örnek araştırmalar var. Fakat unutmayın her araştırma eşsizdir. Her araştırmanın kendi içerisinde yap, araştırmacıdan da kaynaklanan farklı bir metodolojisi vardır. Hem araştırmanın kendi konusu mesela Kur'an'da salat kavramı gidip hani Kur'an'da salat kavramını nasıl araştıracaksınız? Kur'an'ın İçeriği üzerine çalışacaksınız değil mi? Burada tabii ki farklı bakış açıları kullanacaksınız belki. Ancak buna göre kuranın kendi yapısı itibariyle bir metodoloji kurmanız gerekecek. Dolayısıyla her araştırmacı kendi araştırdığı konusunun metodolojisini kurar ve bu eşsizdir. Yani farklı bir araştırmadan kuşkusuz benzer bir metodolojiyi ödünç alabilirsiniz. Başka araştırmalara benzer metodolojiler ortaya çıkartabilirsiniz. Ama her özgün, özgün çalışmanın kendisine ait bir metodolojisinin olması gerekiyor. Benim araştırma tekniği kitaplarının bir kısmında, büyük bir kısmında diyelim, bazı örnek çalışmalar bulunmaktadır. Evet, Ama bununla beraber benim size tavsiye ettiğim şey, Yök'ün geçtiğimiz derste de bahsettiğim, Yök'ün bir tez şeyi var, tez merkezi var, web sayfasının Yökgov.tr'dan baktığınız zaman zaten karşınıza bir tez sayfası çıkıyor, tez merkezi butonu çıkıyor. Oraya tıklayıp üye olduğunuz zaman ki bazı arkadaşlarınız yapmışlar tezleri online açık olan tezleri ulaşmanız mümkün. Benim size tavsiyem örnek araştırma görmek istiyorsanız. Yapılmış ve kabul edilmiş tezlere bakın. Oradan hareketle metodolojinizi uygulamaya çalışın. Evet, benim tezim de açık. Benim iki tezimde, yüksek lisans tezimde, doktora tezimde açık. Ee, yüksek lisans tezim Osmanlı klasik dönemiyle ilgiliydi. Doktora çalışmam yetişkinlerin din eğitiminde televizyonun kullanımı üzerineydi. Aa, doktora çalışma alan araştırmasıdır. Alan araştırması olduğu için metodoloji bölümü çok geniş olarak tutulmuştur. Oradan faydalanabilirsiniz veya başka çalışmalardan faydalanabilirsiniz. Benim size tavsiyem genellikle doktora çalışmalarının tezlerine bakın, metodolojilerine bakın daha net bir şekilde kurgulanmıştır. Çünkü onlar size daha güzel yol gösterir. Bence onlara bakın. Örnek araştırmaların nasıl olabileceğine dair daha nasıl tezler kabul edilmiş. Onlar üzerinden hani metodolojiyi tartışmaya çalışın daha faydalı olur. Zülal Hanım 50 sayfa kesin mi demiş. Yani Alice, ben daha önce de bahsettim size. 50 sayfa kesin değil. Ama zaten tez yönergesini incelediğiniz zaman ekleriyle başı sonunda böyle hani kısaltmaları var, şusu var, bursu var derken zaten o çalışma hiçbir şey yazmasanız ve 20 sayfalık, 30 sayfalık bir çalışma oluyor. Ben her bölümün içerisinde tutarlı bir şekilde ele alabileceğiniz bir veya iki sayfalık yazılar yazmanızı istiyorum. Dolayısıyla hani ben göreyim acaba bu bölümde nasıl bir konu, nasıl bir şey ele almış, bu bölümde nasıl bir şey ele almayı düşünüyor onu görebileyim. Onun dışında yani bu çalışmanın zaten hani sizden tamamlanmış, muhteşem bir şekilde bitirilmiş bir tez beklenmiyor. Onu unutmayın çünkü ikinci dönemde de zaten devam edecek. İkinci dönemde de bir... Ee, şey hazırlanacak, bir çalışma hazırlanacak dersin neticesinde. O yüzden hani endişelenecek bir şeyiniz yok. Ama e, benim özellikle ders çerçevesinde dikkate alacağım şey tutarlı bir şekilde incelermiş mi? Mesela geçtiğimiz hafta söyledik işte bir test çalışması ne dedik? Gelişme, e, giriş gelişme sonuç bölümlerinden oluştu, oluşur acaba buralara dağılımı düzgün yapmış mısınız? Hani giriş bölümünde konuyu nasıl ele almışsınız? Bir iki sayfada olsa hani hangi hususlar dar üzerine durmuşsunuz. Gelişme bölümünde nasıl incelemişsiniz, metodolojiyi nasıl uygulamışsınız, sonuç bölümüne geleneğine neler ifade etmişsiniz. Bunları e, ben bunlara bakacağım. Onun dışında hani tezin içeriğiyle ilgili çok da fazla detaya girmemiz mümkün olmayacak. Ha bunun arasında e, tabii ki dipnotu nasıl verilir, e, kaynaklar nasıl tasarlanır? Onları da onlara da dikkat etmenizi talep edeceğim sizden. Yusuf Hanım evet yani bu modeli dediğim gibi tez izleme e, tez e, şeyden merkezinden bak bulabilirsiniz öyle şeylerin üzerinde. Biz hala gene, e, yani bu ders ilk defa düzenlenen bir ders o yüzden size çerçeveyi vermeye çalışıyoruz ama inşallah önümüzdeki sene için bazı örnekler seçip e, arkadaşlara onu e, şey yapacağız denir. eee ...sumaya çalışacağız. Ama ilk defa verildiği için ne yazık ki... ...böyle bir materyal henüz oluşturulmuş değil. Pekala. O zamanımız gene her ay körde ilerlemiş. Şimdi çok kısa... E, ...kafanızda soru işareti... ...ortaya çıkartabilmek için... ...çok kısa birkaç cümle sarf edeceğim. hafta artık bunu... ...incelemeyi ümit ediyorum... Ee, bu dersin belki saatini artırmak gerekiyor bu anlamda. Şimdi nicel çalışmalar e, ve nitel çalışmalar diye dedik metodolojiyi aslında araştırmaları daha doğrusu ikiye ayırabiliriz. Her e, çalışma birbirinden farklı metotlar teneb ettiğinden dolayı bu iki araştırma e, şeklini birbirinden ayırt etmek metodolojiyi de be belirlemek açısından önemlidir, iyi olur yani iyi olur değil de önemlidir, gereklidir diye bir başlık yap, başlangıç yaptık. Şimdi nicel araştırma dediğimiz zaman çoğunlukla aklımıza gelen şey sayısallaştırılmış araştırma. Yani sayısal bir takım dökümleri almış. Mesela işte dedik ya anketi nasıl yorumlayacağız? İşte ankete ee, Anketi kodlayacağız. Mesela cinsiyetleri verenleri, pardon cinsiyet sorusuna yanıt veren 15 tane kadın var, 20 tane erkek varsa, siz artık o cinsiyet sorusunu ne yapıyorsunuz? Artık sayısallaştırıyorsunuz. 15'i şöyle dedi, 20'si böyle dedi gibi. Nitel araştırmalar ise daha ziyade. Tanımlayıcı, betimleyici araştırmalar olarak nitelendirilen araştırmalar. Yani bir konu hakkında bir kişinin fikirlerini, bir kişi veya bir grubun fikirlerini öğrenmeye çalıştığınız, o olguyu incelerken genel hatlarıyla veya detay artık çalışmanızın yapısına bağlı olarak veya detaylı olarak incelemeye çalıştığınız araştırmalar, sayısallaştırılmayan, genellikle betimle betimlemeye çalışan konuları veya e, olduğu gibi aktarmaya çalışan araştırmalar. İşte bunların içerisinde mesela teorik araştırmalar dedik biraz önce. E, bir takım kavramlar çalışıldı. Bunlar aslında nitel araştırmalar. Şunu sorguluyorsanız kuşkusuz, hani Kur'an'da cihat e, kavramının geçiş yerlerini sor, sorguluyor ve sayısal bir analiz yapıyorsanız, işte cihat e, kelimesi şu kadar geçmiştir. İşte mücahit kelimesi e, bu kadar geçmiştir veya işte salat kavramı salat kelimesi şu kadar geçmiştir. Bunu başka bir şeyle karşılaştırıyoruz, sayısallaştırıyorsanız bu başka bir şey. Ama sayılar üzerinden değil de örneğin işte deminki e, örnekten de yola çıkarak işte cihat kavramı şu şu şu bağlamlarda incelenmiştir gibi bir tanımlama yapıyorsanız bu kuşkusuz nitel bir çalışma oluyor. Genellikle de zaten nitel ve nicel araştırmalar bu şekilde birbirlerinden ayır, ayırt ediliyor. İşte bir tanesi diyoruz. Sayısallaştıran, analizi yüzdeler üzerine yapan, sayısal veriler üzerinden yapan araştırmalar. Bir tanesi ise olduğu gibi aktarmaya çalışan nitel araştırmalar. Olduğu gibi aktarmaya çalışan veya betimlemeye çalışan araştırmalar. Fakat bu çok yüzeysel bir ayrım oluyor aslında. Bunun altında birbirinden farklı çok bakış açıları anlamında birbirinden farklılaşan iki araştırma tarzının yattığını görüyoruz aslında. Bunlardan bir tanesi, nitel, nitel, pardon şöyle başlayalım, nicel araştırmaların aslında temel teorisi üzerinden, bu ayrımlardan bir tanesi, bu temel kabulü üzerinden şekilleniyor. Şimdi nicel araştırmalar diyor ki, Gerçek dediğimiz şeyler, gerçekler, insanların dışında, insanların düşüncelerinden ayrı var olan gerçekliklerdir. Dolayısıyla bunlar ölçülebilir, tanımlanabilir ve keşfed tabii keşfedilebilir, ölçülebilir ve tanımlanabilir şeylerdir. Ama gerçek bireyle değil, birey dışında var olan bir hadisedir. Dolayısıyla araştırmacı bunu ayrı bir olgu olarak tanımlayabilir, ölçebilir, biçebilir, denetleyebilir. Çünkü gerçeklik zaten kendi başına vardır. Fakat nitel araştırmalar diyor ki hayır olgunun veya gerçekliğin oluşabilmesi bireye bağlıdır. Bireyin Algısı olguyu şekillendirir. Şimdi mesela bu dindarlıkla ilgili çalışmalarda özellikle nitel araştırmalara doğru kaymak gerektiğini savunuyor pek çok araştırmacı. Çünkü diyor ki birbirinden farklı gerçeklikler söz konusudur. Zişan bir olayı algılarken çok farklı bir şekilde algılar. Ee, Ayşe Fatma algılarken bunu çok farklı bir şekilde algılar. Şimdi çok basit bir örnek, işte bir kaza hal, bir kaza oldu diyelim. Yani bir e, işte Allah muhafaza. Tabii bir araba bir e, hayvana çarptı. Şimdi bir olgu var orda. Siz çarpmayı inceliyorsunuz. İşte mesela diyorsunuz ki Türkiye'de hayvanlara e, arabaların hayvanlara çarpma oranlarını tartışıyorsunuz. Bakın bir gerçeklik olarak algıladınız ve bunu İnsanın dışında bir olay olarak yani hani hadiseyi tamamıyla kendi içerisinde gerçekleşen bir olay olarak gördünüz. Bu bir tek bir gerçekliktir. Herkes bunu aynı şekilde algılar diye düşünüyorsunuz. Saymaya yani bunu saymaya başlıyorsunuz. İşte Türkiye'de şu şu şu aralıkta şu kadar olay oldu bunlardan şu kadarı hayvanlara çarpma üzerine gerçekleşti. Hiçbir müdahale edilen bir şey yok. İnsanların yorumlarını değerlendirmiyorsunuz. Ama nitel bir araştırma yapmış olsaydınız, o çarpmayının mesela şöyle bir araştırma yapmanız, araçların hayvanlara çarpmasının insanlar üzerindeki etkisi, psikolojik etkisi gibi bir çalışma yapmış olsaydınız ve bu çalışmayı yaparken de insanların, nasıl yorumladıkları üzerine bir üzerine yoğunlaşıyor olsaydınız burada sizin şöyle bir kabulünüz olacaktı. Her insan bu olayı farklı şekillerde yorumlar. Dolayısıyla aslında sizin odak noktanız olayın kendisi değil insan ve onun nasıl algıladığı şeklinde olacaktı. Dolayısıyla aslında böylelikle bir nitel araştırma yapıyorsunuz olacaktı. Arasında böyle bir fark var. Yani dolayısıyla nicel araştırmalar diyor ki olgular aynı şekilde algılanır. Farklı araştırmacılar da olsa e, aynı ol, yani olguyu ölçebilirler, keşfedebilirler. Fakat bununla beraber nitel araştırmaların şöyle bir savunusu var. Olaylar farklı şekilde algılanabilir. İnsanlar olayları farklı şekilde tanımlayabilirler. Belki bizim verdiğimiz ör örnek çok yeni bir örnek olmadı ama en azından ipucu vermiştir diye tahmin ediyorum. Gerçeklikler oluşurken bir gerçek, bir olgu var oluşuyorsa bu olgu onu gözlemleyen, onun içerisinde bulunan, onu tanımlayan kişilere göre şekillenir diye bir kabulden yola çıkıyorlar. Dolayısıyla ikisi arasında temel böyle bir felsefi bakış açısı farkı söz konusu. Şimdi tabi zamanımız oldukça ilerledi. Dersimizi bitirmemiz gerekiyor yavaş yavaş. Önümüzdeki hafta nicel ve nitel araştırmaların birbirlerinden farklılaştıkları noktalar üzerine konuşmaya devam edeceğiz biz kuşkusuz. Ama en azından hani kafanızda inşallah bir soru işareti ortaya çıkmıştır. Hani nitel araştırma nasıl, nicel araştırma nasıl, bakış açıları nasıl diye. Önümüzdeki hafta ama bunu göreceksiniz çok daha detaylı noktaları var, çok daha detaylı. Çok daha farklı e, bakış açıları var bu, e, bir e, araştırmanın amacını belirlemekten. Sonuçlarını yorumlamaya kadar birbirlerinden bakış açısı anlamında çok ciddi e, anla, açılardan farklılaşan iki araştırma tarzımlar. Beraber kullanıldığı kuşkusuz yerler var. Ama hani bu. E, Probleme yaklaşım tarzları birbirlerinden çok daha farklı. Bunu da en azından gözün, göz önünde bulunduracaksınız metodolojinizi seçerken diye düşünüyorum. Evet, biraz zannediyorum kafa karıştırıcı bir ders oldu. Ama kafa karıştırmak her zaman güzeldir. Kafanızda bazı sorunların bazı soruların oluşması bile bir ee, dersin başarılı olduğunu gösterir bence. Önemli olan da zaten bu soruları oluşturabilmek e, kişilerin aklında ki araştırmaya yönelsinler. Biraz daha farklı daha acaba ne demek istedi bu insan gibi bir sorunu you, e, oluşturabildiysem e, tahmin ediyorum derse o oranda başarılı olmuştur. Siz de... Derse, bir dahaki derse gelmeden önce, hani biraz da olsa nicel, nitel araştırmalar, acaba bunlar neler, bunların arasında nasıl farklar var diye sorgularsanız e, daha verimli bir ders işleriniz diye, e, diye düşünüyorum, diye ümit ediyorum. Çünkü bu metodoloji, metodolojimizi seçmemiz açısından bu iki yoldan bir tanesini, belir, e, iki yolu da tanımlamamız ve bunlardan bir tanesine yönelmemiz gerekecek. Çalışmamızı da sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmek açısından bu da gerekli bir husus. Sormak istediğimiz bir şey var mı? Ben böyle çok uzun soru, cümleler kurabiliyorum arkadaşlar bazen. Şey yapabilirsiniz, hani kes birden soru sorabilirsiniz. Yok galiba, hiçbir sorumuz yok. Var mı ya? Acaba... Benim... <gülüyor> yani bir arkadaşımız bir şey yazıyor. Acaba hani soruları şey mi yapmaya çalışıyoruz? Benimsemeye mi çalışıyoruz soru oluşturmaya? Yani onu ürütmeye, sindirmeye mi çalışıyoruz? Diye düşünüyorum ama. Aha, güzel. Yasemin yani Hanım yok hocam demiş. Şimdi tabii bu... <gülüyor> Bilgisayar, bilgisayar aracılığı yapılan derslerde böyle bir problem var. Hoca kendini sürekli konuşmak zorunda hissediyor. Ve, e, tabi normal derslerde en azından biraz daha fazla e, öğrencinin tabi tepkisini karşınızda gördüğünüz için e, biraz daha farklı davranabiliyorsunuz ama hani kamera önünde konuşunca sürekli konuşası geliyor insanın. O yüzden e, kusura bakmayın biraz karmaşık bir hale geldiyse e, ama umarım Ana mantığını anlamışsınızdır. Önümüzdeki hafta her halükarda devam edeceğiz. Biraz da örnek olay incelemesi üzerine çalıştıracağız ki e, zannediyorum pek çoğunuz da zaten teorik konular seçiyorlar. Onun üzerinden de güzel bir e, şey oluşacak sizin için, bir imkan oluşacak onları da tartışmak adına. Pekala sorunuz yoksa ben teşekkür ediyorum hepinize. Ee, dediğim gibi e-maillere e, yanıt vereceğim ben en kısa süre içerisinde. Gene böyle e-mailler almaya devam ediyorum ama hani e, böyle çok da hani yarım saat içerisinde cevap vermek çok mümkün olmuyor. O yüzden bir iki gün gecikmeler olacaktır. O yüzden de kusura bakmaya şimdiden anlayışınıza sığınıyorum o açıdan. E, olmazsa da önümüzdeki haftadan itibaren devam edeceğiz inşallah diye düşünüyorum. Pekala yani iyi haftalar sizi ee, görüşmek ümidiyle önümüzdeki hafta o halde başarılar diliyorum orada sınavlarınız olması gerekiyor bizim tabi böyle tek bir şeyimiz var olduğu için ölçme değerlendirmemiz olduğu için hani benim kafamda öpek canlı anmıyor ama size diğer sınavlarınızda başarılar diliyorum inşallah güzel bir şey olacak ara sınav dönemi olacak. Bizi olan dönemde acaba dersiniz olmayacak mı? Evet ben de aynı şeyi soracağım. Murat Bey e soralım isterseniz. Acaba Murat Bey e, burada mı? Şimdi tabii bizim ölçme değerlendirmemiz biraz daha farklı olduğu için bu derste. Acaba e, ama bunu size bildiriyorlardır. Çünkü bana henüz herhangi bir şey gelmedi. Ben de öyle, <gülüyor> evet Murat Bey de aynı şeyi e, söyledi. Evet yani bir hafta ara olacak dedi. Tabii bizim dersimizin ara sınavı olmadığı için hani o benim kafama bir soru işareti olarak kalmış ama anlaşılan o ki önümüzdeki hafta e, diğer vizeler olduğu için ders yapmayacağız. Ondan sonraki hafta devam edeceğiz gibi görünüyor. Pekala arkadaşlar, sizin hepinize başarılar diliyorum. İnşallah güzel notlar alacaksınız. Ara sınavlarınızda e, verimli bir ara döne, sınav dönemi geçirmenizi ümit ediyorum. Ondan sonraki hafta biz gene e, tartışmamıza devam edeceğiz. E, Nicel nitel araştırmalar arasındaki farkları konuşmaya devam edeceğiz. Vaktimiz iyi ettiği ölçüde e, biraz da olsa böyle kaynak gösterme nasıl kaynak gösterilir acaba onlara e, yönelmeye çalışacağız. Siz de bu esnada rica ediyorum tekrar yönetmeniğine bir bakın, tezgahlar tez, yönetmeniğine. E, oradan da çıkaracağınız soruları çok geç olmadan bana sormaya çalışın ki e, böylelikle daha sağlıklı e, bir süreç izleyebilelim. Uzun bir ders oldu. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi hafta sonu diliyorum. Görüşmek ümidiyle.